Gazetelerin yapraklarını karıştırırken TV'lerde Kumanda elinde tek tek kanalları dolaşırken Müminler Esaret altında Müminler Ateş altında Olduğunu Gördüğün halde O fasık kanalları O fasık o müşrik, o kafir gazeteleri karıştırırken onlardan aldığın haberle başka bir mümin kardeşini kınarken kınamakla kalmayıp bunu da sağa sola yayarken İslam zannettiğin kendini Allah yolunda zannettiğin vicdanına ve kalbine sordun mu? Hiç aynaya çıkıp aynanın karşısında kendini sorguladın mı? Evinin içindeki saçlarını sağa sola tarayıp yakışıklı mıyım? Güzel miyim diye baktığın ayna değil. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sözleri ve Allah Celle Celaluhu'nun kelimeleri olan aynaya evet sen o süslendiğin aynaya bakarsan kendini elbette ki dava adamı zannedeceksin yaptığın iş ve amelleri Resulullah'ın sünnetiyle tarttın mı Kur'an terazisiyle Ölçtün mü? Ne yapıyorsun? Fitne yapmaktan başka ne yapıyorsun? Kınamaktan başka ne yapıyorsun? Hı? Düşündün mü? Gittiğin hoca? Seni nereye götürüyor? Yemeği mi götürüyor? Evde otur Al tesbihi eline Allah de, yüksel mi diyor Böyle mi yükseleceksin Allah'a Sana söylüyorum Böyle mi yükseleceksin Allah'a Allah'a böyle mi yakınlaşacağını zannediyorsun Her yer günlük günistanlık Şeriat her yere hakim olmuş Her yer medreselerle dolu Allah'ın dini yeryüzüne yayılıyor o kadar rahatsız ki, sen oturuyorsun, sadece Allah diyorsun. Öyle mi? Sen Allah'ın ismini yücelttin mi? Allah'ın ismini yüceltmekle birlikte kendinin de yüceleceğini, o zelil hayattan kurtulacağını bilemiyor musun hala? Biz sana Allah demene zaten bir şey demiyoruz. O Allah tesbih çekerken değil. Hendeyin içinde siperinden mevziinden ayağa kalkıp düşmanın üzerine giderken diyeceksin Allah Allah Allah Allah Allah. Tesbihle Allah Allah. Ver küçük çocuğun eline. O da söyler. Eşek de Allah Allah diyor dışarıda. Eşek. O beğenmediğimiz eşek. Sırtına yük vurduğumuz, yeri geldiği zaman sopa attığımız, bizim işimize yarayan eşek de Allah diyor. Ama senden daha iyi iş yapıyor. Ona buna müşrik diyorsunuz, kafir diyorsunuz. Müşrikle kafiri ayırt etsene bana. Kafir deyince aklına ne geliyor? Müşrik deyince aklına ne geliyor? Bir kendine bir dön bak. Ben müşrik miyim de? Allah'a ortak koşuyor muyum de? Mekkeli müşrikler hac yapıyordu. Tavaf yapıyorlardı. En güzel elbiselerini giyiyorlardı. Kurban kesiyorlardı. Allah'a da inanıyorlardı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Efendimizin peygamber olduğunu da biliyorlardı peki nasıl müşrik oldu bunlar nasıl müşrik oldu nasıl cehennemlik oldu nasıl Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amunu innemel müşrikine necesün müşrikler ancak pisliktirler neden Allah Celle Celalî bunlara pislik diyor hiç düşündün mü bunlar Allah'a peygambere inandığı halde Aynı Müslümanların yaptığı gibi Hacca gittiği halde Tavaf ettikleri halde Kurban kestikleri halde Peygamberin peygamber olduğuna Sadık olduğuna Emin olduğuna Doğru olduğunu bildiği halde Bir yaratıcının olduğunu bildikleri halde Neden müşrik oldular Neden kafir oldular Hiç düşündün mü Neden biliyor musun Sen peygambersin Allah'ına da senin inanıyoruz... ...ama sen bizim işimize karışma... ...bizim... ...kendi atalarımızın... ...örf ve adetleri... ...kanun ve hükümleri var... ...sen Allah'ınla baş başa kal... ...bizim işlerimize karışma dediler... ...müşrik oldular bu yüzden... ...sen de... ...bu sistemin... ...demokrasinin içinde... Bu sisteme razı olarak Biz bu sistemi kabul etmiyoruz Diyebilirsin Fark etmez Susmak Susmak da razı olmaktır bazen İslam devleti Bugün Şam'da Şam beldelerinde Allah'ın kanunlarını İkam etmeye çalışıyor ve o zorluklar içerisinde Başlarında bombalar Ve tüm dünyanın Kafirleri ve Müşrik müttefikleri Sözde Müslümanım diyenler Hepsi birlikte Bütün oklarını Tek bir hedefe doğru İslam devletine doğru atıyorlar İmam Şafii Radıyallahu anha Demiş ki hak ehlini bulmak istiyorsanız düşmanın okunun gittiği yeri takip edin. Şu an bütün düşmanların Allah'ın bütün düşmanlarının oku İslam devletinin üzerindedir. Kendini Müslümanım zanneden namaz kılmayla, oruç tutmayla, zekat vermeyle kendini Müslüman zannedim. bunları yapmakla birlikte sisteme karşı durmayan sistemden razı olan küfre rıza gösteren herkes kendini Mekkeli müşriklerle kıyaslasın. Ondan sonra desin ki ben Müslümanım. İslam devleti kurulmuştur. İslam devleti ne bir puta, ne bir bayrağa, ne bir ulusa, ne bir milletçiliğe çağırmamakla beraber her ırktan, her renkten Müslümanları barına basmaktadır. İslam devleti bakidir ve kıyamete kadar baki kalacaktır. Oraya hicret edemeseniz dahi Allah rızası için en azından susun. المعالي لا نبالي لا